Bugün telefonda bir konuğum olacak. Ee, o da kendisi de Buğday Derneği'nden. Ee, Buğday Derneği aslında ekip diyoruz biz ama aynı zamanda es, eş genel müdürü Gizem altından. Merhaba Gizem. Ha hattı, hattı bağlanıyor. Gizem. Ee, Buğday Derneği gelecek sene çok önemli bir olayı Türkiye'de e, Türkiye'de ev sahipliği yapıyor olacak. Bu da e, Dünya Organik Tarım Kongresi 2014 yılının Dünya Organik Tarım Kongresi Türkiye'de yapılacak ve Buğday Derneği buna ev sahipliği yapıyor. Şimdi buğday ekibinden Gizem Altınden's ile birlikte detaylarını konuşuyor olacağız. Merhaba Gizem. Nasılsın galiba? Günaydın. Eee şunu sorayım hani seni aslında tanıtmak istiyorum biraz çünkü bence e, buğday ekibi deyince hani... Zaten belli ne oldu ama böyle hep bisiklete binen aynı zamanda ekolojik anne olan <gülüyor> e, ve hani hayatını buna adamış. Sadece iş olarak yapmayan e, insanlardan birisin, O yüzden öyle bir tanıtmak istedim seni. Sonra e, bu e, 2014 Dünya Organik Tarım Kongresi ile ilgili detayları alalım senden. Tamam çok teşekkür ederim. E, öncelikle hani bu şekilde anılıyor olmak benim için gerçekten çok değerli mesela sabah işte kompostumu karıştırdım. Ondan sonra ektiğim tohumları kontrol ettim falan. Ondan sonra işe başlıyorum genellikle. Herkese selamlar tekrar. Bir de ben... çok kısa eklemek istiyorum. Yani hani bisiklete de biniyorsun sürekli. Evet, ve evet. bisiklete binmeyi sırf bir spor olsun diye değil. Aynı zamanda da ekolojik bir yaşam biçimi olarak yapıyorsun. Hani birçok yeri de bisikletle gezdin değil mi? Evet. Yani ben işte on küsür senedir benim bir arabam yok. Ve ailemin de bir arabası yok. Yani bir aile arabamız da yok. Sadece bisikletlerimiz var ve işte her yere ya toplu taşıma araçlarıyla gidiyoruz ya e, bisikletle gidiyoruz. Yani zaten bisikletle ulaşımın, ulaşım dışında çok fazla alternatiflerin olmadığı bir yerde, Büyükada'da yaşıyorum. O yüzden zaten bisiklet hayatımızın e, bir parçası olmak zorunda. Ama bunun dışında da çok keyif aldım. E, ve hani başka türlüsünü düşünemediğim bir ulaşım aracı aslında. Çünkü arabada, trafikte olmaya gerçekten dayanamıyorum. Yani hani orada o vakit kaybı benim için tahammül edilemez bir şey gibi geliyor. O yüzden de böyle arabalar trafikleme inerlerken hani onların yanından böyle bisikletle süzdük geçmek Gerçekten çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Evet. Zaten benim işte sevdiğim yanlardan biri yani bu derne ile ilgili de o aslında. Sadece söze olarak da aynı zamanda eylemsel olarak da gerçekten ekolojik yaşamın öncüleri içinde. Çok teşekkür ederim Gizem. Yani sana genel olarak <gülüyor> <gülüyor> buna bir öncülük yaptığın için. Ben evet. teşekkür ederim. Sağ olasın. Cümleten Aha. hep beraber. Evet. Tamam. O zaman şimdi Organik Tarım Kongresine geçelim. Tamam. Peki. Evet. Ee, organik Tarım Kongresi bu sene dünyada 18. defa düzenleniyor. Ee, al tarafından yani Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu tarafından düzenleniyor. Ee, bu bir şemsiye kuruluş olarak düzenlenip e, düşünebiliriz. Yani bütün, bütün dünyada organik tarımla ilgili faaliyet gösteren işte dernekler, vakıflar, şirketler e, bu al e, şemsiyesinin bir parçası. Bu o kadar geniş bir şemsiye ki 120 tane ülkede 800'den fazla temsilcisi var Türkiye'deki temsilcilerden bir tanesi de biziz ee, ve 3 senede bir işte organik tarım nereye gidiyor organik tarımın e, avantajları dezavantajları işte şu anda içinde bulunduğu durum ve ileri doğru ileriye yönelik neler yapılabilir diye 3 ayda bir e, böyle bir 3 senede bir pardon böyle bir kongre düzenleniyor. Geçtiğimiz sene Güney Kore'de düzenlenmişti. Ondan önce İtalya'da düzenlenmişti. E, 2014 Ekim'inde de e, Türkiye'de düzenlenecek. E, bunu işte biz Güney Kore'de e, şey yapıldığı zaman, Kongre, en son kongre yapıldığı zaman Buğday Derneği'nin adaylığını koymuştuk. E, sevgili Victoria Ananias aslında Alfa'mda çok e, aktif faaliyet gösteriyordu. Ve biz bu... E, Adaylık sürecimizde Viktor'u kaybedince aslında normalde çok fazla ülkenin başvurduğu, ev sahipliği için başvurduğu bir şey olmasına rağmen sadece Viktor olan saygıdan ve sevgiden dolayı bizim başvurduğumuz sene Türkiye'den başka hiçbir aday olmadığı için doğrudan bize geldi. Bu yani bizim için tabii çok büyük bir şey bu Derneği çünkü... Biliyorsun yani %100 ekolojik pazarları 8 sene önce biz kurduk bu konuda hala çok aktif faaliyet gösteriyoruz. Tarım Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Bunu bir yere getirmek ve işte dezavantajlarını mümkün olduğu kadar azaltmak ve avantajlarını insanlara göstermek için. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir onur ama aynı zamanda Türkiye için de. Gerçekten Türkiye'nin organik tarım potansiyeli, ekolojik tarım potansiyeli ve bunun dünyaya tanıtılması için de çok çok büyük bir fırsat. Peki ne zaman nerede yapılıyor olacak? Tam detayları belli mi şu anda? Hı hı, evet. Evet, 13-15 Ekim 2014'te Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda yapılacak. Bu süre için bütün Kongre Salonu bize ayrılmış durumda. Bunun iki gün öncesinde ön konferans dediğimiz ön konferanslar silsilesi olacak. Bu ön konferanslarda mesela işte şey organik tekstil konusunda çalışan bir derneğin bir genel kurulu olacak bu konferanslardan bir tanesi. Ama başka bir bir tanesi e, halka açık işte küresel iklim değişikliğinin organik tarım üzerindeki etkilerini anlatan ve bu konuyla ilgili dünyada en yetkin insanların gelip konuştuğu, işte çiftçilere yapılabilecek yöntemleri ve gidilmesi gereken yolları anlatan, bunu işte tüketiciler bazında da onların anlayabileceği bir şekilde sunabilecek insanların olduğu başka bir ön konferans olacak yaklaşık on tane bir şey ön konferanslar şeyi olacak sesilesi olacak bu kongre öncesinde kongre sonrasında da bir genel kurul olacak kongre'de bizim üç tane şeyimiz var ana dalımız var bunlardan bir tanesi bütün organik tarımın Genel olarak inceleyen, irdeleyen e, ana bölüm dediğimiz e, ana bölüm hı hı. adı üstünde <gülüyor> burada e, bütün dünyada organik tarımla ilgili işte çalışan e, ve bu konuda aslında ün yapmış diyebileceğim e, ve hani celebrity diyebileceğim organik tarımın hani böyle ünlülüğü diyebileceğim insanların geldiği on bir tane e, konuşmacı olacak bu e, ana bölümde. Şu anda konuşmacıların isimlerini ne yazık ki açıklayamıyorum ama önümüzdeki aylarda hepsi kesinleştiği zaman açıklayacağız. O da dediğim gibi yani bu konuda öncü, bu hareketin öncüsü olan insanları bu ana bölüme davet ediyoruz. Onun dışında bir tane uygulayıcı bölüm var. Uygulayıcı bölümde de yine adı üstünde organik tarımla ilgili işte çeşitli uygulamalar yapan, ve bunları paylaşan yani genelde iyi uygulamalar ama mesela kötü uygulamalar da olabilir. Yani fikirde pratikte çok iyi bir uygulamayken işte hani uygulandığı zaman belki de çok iyi sonuçlar verilmemiş, göstermemiş bir uygulama da olabilir. Bunun içinde ayrı bir bölümümüz var. Hı hı. Bir başka bölüm de bilimsel bölüm dediğimiz daha çok bu organik tarımla ilgili yapılan araştırmaların dünyayla paylaşılacağı, bölüm ve bu da aslında çok önemli bir bölüm çünkü biliyorsun genelde bu tip çalışmalar araştırmalar hep şeyde kalır kağıtta kalır yani <gülüyor> yapan kişinin çok kısıtlı çevresinden başka çok fazla kişi ilgilendirmez ve bilgilendirmez ve faydalandırmaz dolayısıyla bilimsel bölüm de bizim için çok önemli yani geçtiğimiz üç sene de organik tarımla ilgili yapılmış en önemli araştırmaların sonuçlarının ...sunulduğu bir de bilimsel bölümümüz var toplam 256 tane oturum olacak. Yani e, gerçekten çok büyük bir kongre bu. Evet, Zaten dünyanın büyük. en büyük e, organik kongresi. Genel olarak e, Türkiye içinde Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı büyük kongrelerden bir tanesi. Çünkü yaklaşık katılımcı olarak e, 3000 kişilik bir e, katılımcı bekliyoruz. Daha önceki kongrelerde ha. de ortalama bu kadar katılımcı olmuş. Yani 3000 kişilik, ben tam onu soracaktım kaç kişi bekleniyor diye. 3000 Hı -hı. kişilik katılımcı e, 256 oturum olsan hani 2 işe kişiden <gülüyor> o kadar da sunucu olacak herhalde değil mi? Ee, tabii yani 256 256 oturum aslında 250 ta, 256 tane sunum demek istedim. Yani evet. hani 256 tane işte biraz önce bahsettiğim bölümlerle sunumlar olacak. Bu sunumları e, tarihi e, başvuru tarihi geçti şu anda değerlendiriliyor bu sunumlar hmm. e, ve e, işte şey e, yakında dediğim gibi e, şey açıklanacak zaten kongre web sayfasında da bütün bu şeyler e, gelişmeler yeri geldiği zaman açıklanıyor yeri gelmişken onu da söyleyeyim göz atmak isteyenler varsa o e, wc 2014.org web sitesinden e, kongre ile ilgili bütün gelişmeleri takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta kayıtlar açılacak zaten dolayısıyla eğer kongreye gelmek istiyorsanız kayıt olabilirsiniz eğer sponsorlukla ilgileniyorsanız ki bizim için gerçekten çok önemli çünkü çok büyük bir kongre ve yapılması gereken gerçekten çok fazla iş var dolayısıyla işin sponsorluk kısmı da bizim için çok önemli bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, genel olarak bir işbirliği yapmak istiyorsanız yine her türlü işbirliğini açız Zaten bu kongrenin bizim için en önemli taraflarından bir tanesi organik tarımla ilgili çalışan e, derneklerin kişileri bir şekilde bir araya getirmek. Çünkü yani biliyorsun bu buğday derneğinin e, aslında en çok yapmayı sevdiği şeylerden bir tanesi network oluşturmak. Yani bir ağ oluşturmak. E, hali hazırda bir birbirinden bağımsız olan olarak çalışan pek çok e, şey var. E, birey, şahıs, e, dernek, kurum, kuruluş, inisiyatif e, hı hı. ve işte yaptığımız STK toplantılarıyla, STK forumlarıyla da e, kongre öncesi ve sonrasında devam etmek üzere bu e, kişileri ve e, entiteleri bir araya getirmek amacımız. Çok teşekkürler Gizem. Şimdi bir müzik arası verelim sonra birazcık daha detaya girelim. Hem Türkiye'de organik tarımla <gülüyor> ilgili hem de bu başvurularla ilgili belki yeniden bir tekrar yapabiliriz ve de internet sitesini tekrarlayabiliriz. <gülüyor> Bob Dylan'dan LayLady'la Lay Lay dinleyip konuşmamıza <gülüyor> devam edeceğiz. Lay lay lay lay, grass, lay, lay, lay, lay, lay across my big grass bed Lay, lay, lay, lay, lay across my big grass bed Whatever colors you have in your mind I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, delay, lay across my big brass bed. Stay, lay, stay, stay with your man a while. Until the break of day Let me see you make them smile His clothes are dirty but his His hands are clean And you're the best thing that he's ever seen Stay, lady, stay Stay with your man and while our world to begin You can have your cake and eat it too Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you Lay, lay, lay Lay Play across my big breast bed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 Still ahead Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam programı devam ediyor. E, telefon hattında buğday ekibinden Gizem Altın ile birlikte 2014 yılında e, 13... 13-15 Ekim'de İstanbul'da yapılacak Dünya Organik Tarım Kongresi'ni konuşuyoruz. Buğday ekibi buna ev sahipliği yapıyor olacak. Ee, sevgili Gizem daha önce yani şarkıdan önce birçok detay konuştuk. Hangi bölümler konuşmacılar ve işte şu anda kayıt alınıyor değil mi? Biraz evet, Kayıtlar ona... önümüzdeki hafta başlayacak. Ee... Katılımcı yani izleyici olmak için kayıt başlıyor. Aynen, evet, tamam. evet. Peki gönüllüye ihtiyaç var mı? Çünkü çok büyük bir iş gücü yani 3000 kişi bekleniyorsa eğer evet. bayağı bir işte de bekliyor demek. Evet. Yani aslında bizim e, tabii buğday olarak e, bu işe bakış açımız sebebiyle biz hani bir, üç, bir iş varken yani bu işi on iş haline getiriyoruz. Çünkü aslında bir organizasyon ortağımız da var. Onlar bu işin lojistiğini işte kalınacak yerler vesaire uçak gidiş gelişler transferler gibi o işi gayet güzel zaten hallediyorlar. Ama bizim için bu kongreye ev sahipliği yapmamızın en büyük amacı çünkü biz bir kongre derneği değiliz. Yani kongreyi düzenleyen bir dernek değil Evet. Ama bu kadar büyük bir işe girmiş olmamızın amacı çok basit söylemek gerekirse organik tarım, ekolojik tarım bu kongreden sonra başka bir noktaya gelmiş olsun istiyoruz. Yani buraya bu 2500 tane veya 3000 tane dünya çapında organik tarımla ilgili işte en büyük şirketlerin temsilcilerinin geliyor olması, bu konuyla ilgili en fazla, en ayakları yere basan akademik çalışmaları yapan akademisyenlerin geliyor olması, bu konuyla en ilgili işte biraz önce dediğim organik tarımın ünlüleri diyebileceğimiz insanların geliyor, geliyor olması yani. Yani bu tecrübe takası ve bu insanların Türkiye'yi de organik tarım potansiyelini bir şekilde gösterebilecek olmak bizim için gerçekten çok çok büyük bir şey. Dolayısıyla aslında e, hali hazırda yani bu işin formatı çok belli. Çünkü 18 defa zaten Alfam tarafından düzenlenmiş bir kongre. Neyin ne zaman yapılması gerektiğini onlar zaten çok iyi biliyorlar ve bir organizasyon partnerimiz olduğu için onlar da zaten bu işin lojistiğini hallediyorlar. Ama biz bu olarak bu işin için öyle bir doldurmak istiyoruz ki biraz önce dediğim gibi e, kongre sonrasında organik tarım, Türkiye'deki organik tarım çok başka bir noktaya gelmiş olsun. Bu konuyla ilgili çalışan insanlar gerçekten e, el birliği yapıp hani bambaşka bir e, yol yani birlikte izlenen çok daha güzel bir yolda ilerliyor olsun. Çünkü aslında e, burada hani organik tarım diye çok e, dar bir çerçevede değil. Aslında bunu e, ekolojik tarım ve e, adil gıda ve güvenilir gıda ekseninde düşünürsek aslında yapılabilecek çok fazla şey var. Çünkü aslında e, organik tarım dediğimiz zaman belki çok ufak bir küme aklımıza geliyor ama aslında hepimiz her gün e, yemek yiyoruz. Yani bunu düşündüğümüz zaman e, bu gıdanın nereden geldiği, masamıza nasıl geldiği, gelirken e, işte bunu üreten çiftçiye, bunu yetiştiren toprağa, bunu sulayan suya, e, bunun olmasını e, sağlayan havaya nasıl davranıldığını bunların kirletilip kirletilmediğini de düşünürsek aslında hepimizi birebir ilgilendiren bir kongre dolayısıyla hani böyle bir bütünsel düşünmekte fayda olduğunu düşünüyorum zaten kongrenin kendisi de sadece organik tarım gibi bir şey değil organik tarımın çok daha geniş ekseninde bir ekolojik tarım yani aslında gıda nasıl olmalı gibi bir şey üzerine dayanıyor bir temel üzerine dayanıyor evet evet Tamam. Çok Bir de bu web sitesini bir daha tekrarlayabilirsen hı hı. Gizem. Ona göre hani katılmak isteyenler başvuruda bulunabilir veya gönüllü olmak isteyenler belki Buğday Derneği ile iletişime geçebilirler. Yine Buğday Derneği web sitesinden. Hı hı, çok seviniriz. Zaten önümüzdeki haftalarda gönüllüler için ayrı bir çağrımız olacak. Çünkü bu çok spesifik bir alan ve biraz önce bahsettiğim özellikle ön kongrelerin, ön konferansların organizasyonu için bizim çok ciddi bir gönüllü ekibine ihtiyacımız var. Yani her bir ön konferans için aslında bir gönüllü ekibi oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun çaresini de önümüzdeki haftalarda yapacağız. Çareyi bizim sosyal medyadan Buğday Derneğini takip ederek ulaşabilirsiniz. E, Buğday.org web sitesinden e, en tepede sağda bir kutucuk var. O kutucuğa e-mail adresinizi girerseniz her hafta Buğday'ın e, elektronik bültenini alabilirsiniz. Orada da bunun duyurusu yapılacak. Üyelere ve gönüllülere zaten girecek. Dolayısıyla üye ve gönüllülere de şimdi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir de zaten e, kayıtlarda eğer Buğday Derneği üyesiyseniz %5 gibi bir indirim e, söz konusu e, kongreye de. Dolayısıyla eğer henüz üye değilseniz ve kongreye gelmeyi düşünüyorsanız bu da üyelik için. Sonunda üye olmak için yani herkesin aklından geçiyor ya. Evet. Sonunda bir gün olacağım diye belki bugün o gündür. Dolayısıyla üyeliğe de bekleriz. E, önümüzdeki haftalarda bir e, büyük işte bütün... E, Şeylerin, işlerin e, aktarılacağı, tanıtılacağı ve bir gönüllü ekibinin oluşturulacağı bir gönüllü e, şey olacak, toplantısı olacak. Evet. E, demin şu aklıma geldi şunu söylemek. E, Buğday Derneği birçok dernekten biri ama e, çalışmalarını beğendiğiniz derneklere aslında en büyük desteği üye olarak yapabiliriz değil mi? Evet. Yani e, biz aslında hep söylüyoruz yani bizim, üyeleri, e, bizim sesimiz üyelerimiz kadar çıkıyor aslında ve e, yani bir derneğin e, özellikle ekoloji alanında faaliyet gösteren bir derneğin e, Türkiye'de e, yani finansal altyapısını kurması da çok kolay bir şey değil özellikle bağımsızlığınızı korumak istiyorsanız ve bir derneğin logosu ile birlikte anılmak istemiyorsanız, Dolayısıyla biz e, Buğday Derneği'nin bir şekilde üye ve gönüllüleriyle var olabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden de şu anda mesela buğday.org web sitesinden e, kredi kartınızla e, üye olabileceğiniz şekilde ve otomatik ödeme talimatı verebileceğiniz bir şekilde bir e, format oluşturduk. E, bunun için açıkçası bazen e, eleştiri de alıyoruz. Yani Buğday Derneği ve işte böyle bir e, hani finansal sistemi kafasında bağda baştıramayan insanlar var. Ama işte bunun e, gerekçesi de aslında çok belli. Çünkü bunun alternatifi biraz önce dediğim gibi hani sürekli bir e, fon, bir proje fonu bulmaya çalışmak veya bir e, kurumsal yapıyla birlikte hareket etmek. Evet, bir Onların şirketle çalışmak bir olmak şirketle zorunda kal kalmıyor. Aynen öyle. Çünkü Türkiye'de zaten e, genel olarak hükümetten veya işte belediyelerden derneklere herhangi bir e, fon akışı olmuyor. Yani Avrupa'da ve Amerika'da olduğu gibi. Dolayısıyla en sağlıklı sistem bu. Biz de bunu mümkün olduğu kadar kolay kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkürler Gizem. Gizem Altın ile birlikte e, konuştuk. 2014'te e, Dünya e, Organik Tarım Kongresi'nin e, Türkiye'de nasıl yapılacağını ve Buğday Derneği'nin ev ne detaylarını konuştuk. E, çok kısaca e, pazarları bir anons edebilirsen Gizem. Hazır seni yakalamışken sonra kapatmamız gerekiyor. Hı hı. E, zamanımız doldu çünkü. <gülüyor> Yine doldu. Evet. Peki, e, bugün e, ...dolayısıyla bugün Bakırköy'de e, pazarımız kuruluyor. Yarın Beylikdüzü ve Şişli Ekolojik Pazar ve Pazar günleri de e, Kartal Ekolojik Pazarımız kuruluyor. Bunun dışında e, biliyorsunuz Kayseri'de ve Seferihisar'da ekolojik pazarlarımız var... Ve e, Seferisar'daki ekolojik pazarımız haftada iki güne çıkarıldı. Bunlar farklı yerlerden. Yine e, bunların adreslerini de Buğday'ın web sitesinden veya Buğday'ın Facebook e, sayfasından e, takip edebilirsiniz. Pazarlarımız yine devam ediyor. Hatta e, iyi bir müjde çok büyük bir aksilik olmazsa yeni pazarlarımızda bu zinciri açılacak kısa zaman içerisinde. Evet, onu da buradan duyurma, duyurmaya devam edeceğiz. Aynen, çok teşekkürler güzel. Teşekkür ee, o zaman haftaya görüşelim diyelim. İyi günler. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve Sunan Buğday Ekibi.